Bediüzzaman zaman Sait Nursi'nin Afyon Mahkemesi. Afyon Mahkemesini tertip ve iftiralarla açtıran gizli dinsizler Bediüzzaman'ı zamanı idam etmek planını çevirmişlerdir. Bu fevkalade ehemmiyeti haiz büyük müdafaat böyle imhacı zalim dinsizlere karşı onun ölümü hiçe sayarak haykırdığı hakikatlerdir. Neticede temiz mahkemesi mahkumiyet kararını nakz etti. Ve aynı mahkeme iki defa bediüzzamana beraat verdi. Nihayet bütün Risale-i Nur külliyatı ve 500'e yakın mektuplar bile kaydu şart bediüzzamana iade edildi. Büyük müdafatından parçalar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nestain. 18 sene süktünden sonra mecburiyet tahtında bu istida mahkemeye ve sureti Ankara'ya makamata verilmişken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 Onlara dedim ben 18-20 senedir münzevi yaşıyorum hem Kastamonu'da 8 senedir karakol karşısında vesaire yerlerde dahi 20 senedir daima tarassut ve nezaret altında kaç defa menzilimi tahcir ettikleri halde dünya ile siyaset ile hiçbir tereşüh hiçbir emarem görülmedi eğer bir karışık halim olsaydı ve oranın adliye ve zabıtası bilmedi veya bildi aldırmadı ise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 Hayatı ebediyeyi mahveden ve hayatı dünyeviyeyi de dehşetli bir zehire çeviren küfrü mutlaka karşı imani olan hakikatlarla gayet kat en mütemerrid zındık pelesofları dahi imana getiren kuvvetli bürlhanlarla Kur'an'a hizmet etmektir. Onun için Risale-i Nur'u hiçbir şeye alet edemeyiz. Evvela Kur'an'ın elmas gibi hakikatlerini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 mevhum zararları çürütemez. Onları bunlarla çürüten, gayet derecede insafsız bir zalimdir. Eğer dinsizliği bir nevi siyaset zannedip, bu hadisede bazılarının dedikleri gibi derseniz, bu risalelerinle medeniyetimizi, keyfimizi bozuyorsun. Ben de derim, dinsiz bir millet yaşayamaz. Dünyaca bir umumi düsturdur. Ve bilhassa küfrü mutlak olsa, Cehennemden daha ziyade eliyim bir azabı dünyada dahi verdiğini Risale-i Nur'dan Gençlik Rehberi gayet kat'i bir surette ispat etmiş. O risale ise şimdi resmen tab edildi. Bir Müslüman el iyazu billah eğer irtidad etse küfrü mutlaka düşer, bir derece yaşatan küfrü meşkükte kalmaz. Ecnebi dinsizleri gibi de olmaz ve lezzeti hayat noktasında mazi ve müstakbeli olmayan hayvandan yüz derece aşağı düşer. Çünkü geçmiş ve gelecek mevcudatın ölümleri ve ebedî müfarakatları onun dalaleti cihetiyle onun kalbine mütemadiyen hadsiz firakları ve elemleri yağdırıyor. Eğer iman gelse, kalbe girse birden o hadsiz dostlar diriliyorlar. Biz ölmemişiz, mahvolmamışız lisan-ı halleriyle diyerek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 her gün biri kesilse, hakikatı Kur'aniyeye feda olan bu başı zındıkaya ve küfrü mutlaka eğmem. Ve bu hizmeti imaniye ve nuriyeden vazgeçmem ve geçemem. Elhasıl, hayatı ebediyeyi mahveden ve hayatı dünyeviyeyi dehşetli bir zehire çeviren ve lezzetini imha eden küfrü mutlakı, otuz seneden beri köküyle kesen ve tabi dehşetli bir fikri küfrilerini öldürmeye muvaffak olan,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 bu mazhari enbiya olan Asya'da hükmeden ehli siyaset yasak etmez ve edemez biliyoruz. Yirmi seneden beri münzevi yaşayan ve yirmi sene evvelki Sayidin kafasıyla sorduğu bu suallerde bu zamanın tarz-ı telakkisine uygun gelmeyen kusurlarına bakmamak insaniyetin muktezasıdır. Vatan ve millet ve asayişin menfaati hesabına bunu da hatırlatmak bir vazife-i vataniyem olması cihetiyle derim.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 Bu meselede şahsımın veya bazı kardeşlerimin kusuruyla Risale-i Nur'a hücum edilmez. O doğrudan doğruya Kur'an'a bağlanmış ve Kur'an da arş-ı azama bağlıdır. Kimin haddi var ki elini oraya uzatsın, o kuvvetli ipleri çözsün. Hem memlekete maddi ve manevi bereketi ve fevkalade hizmeti, 33 ayat-ı Kur'aniyenin işaratıyla ve i̇mam Ali radıyallahu anh'ın üç keramet-i gaybiyesiyle ve Gavs-ı Azam'ın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 dağıttırılmazlar, vazgeçirilmezler, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler. Eğer maddi müdafadan Kur'an bizi menetmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde, umumun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirdler, Şeyh Said ve Menemen hadiseleri gibi cüz'î ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar, Allah etmesin, eğer mecburiyeti kat'iye derecesinde onlara zulüm edilse, Elbette gizli zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar. Elhasıl madem biz ehl-i dünyanın dünyalarına ilişmiyoruz, onlar da bizim ahiretimize ve imani hizmetimize bu derece ilişmesinler. Evet biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız evvela kendimizi sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimi berzahi hapsi münferitten kurtarmak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 benim için büyük saadettir. Risale-i Nur'un binler hüccetleriyle kat'i imanım var ki ölüm bizim için bir terhis tezkeresidir. Eğer zahiri idam da olsa bizim için bir saat zahmet ebedi bir saadetin ve rahmetin anahtarı olur. Fakat siz ey gizli düşmanlar ve zındıka hesabına adliyeyi şaşırtan, hükümeti bizimle sebepsiz meşgul eden insafsızlar, Kati biliniz ve titreyiniz ki siz idam-ı ebedi ile ebedi mahkum oluyorsunuz. İntikamımızı sizden pek çok muzaaf bir surette alınıyor görüyoruz. Hatta size acıyoruz. Evet, bu şehri yüz defa mezaristan'a boşaltan ölüm hakikatının elbette hayattan ziyade bir istediği var ve onun idamından kurtulmak çaresi İnsanların her meselesinin fevkinde en büyük ve en ehmiyetli ve en lüzumlu bir ihtiyacı zarurîsi ve kat'îsidir. Acaba bu çareyi kendine bulan Risale-i Nur şakirtlerini ve o çareyi binler hüccetleriyle bulduran Risale-i Nur'u, adi bahanelerle ittiham edenler, ne kadar kendileri hakikat ve adalet nazarında müttehem oluyor, divaneler de anlar. Bundan otuz sene evvel, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, Dünyanın muvakkat şan-ü şerefinin ve enaniyetli hotfuruşluğunun ve şöhret peresliğinin ne kadar faydesiz ve manasız olduğunu hadsiz şükür olsun ki, Kur'an'ın feyziyle anlamış bir adamın, o zamandan beri bütün kuvvetiyle, nefs emmaresiyle mücadele edip mahviyet etmek, benliğini bırakmak, tasannu ve riyakarlık yapmamak için elden geldiği kadar çalıştığına ona hizmet eden veya arkadaşlık edenler kat'î bildikleri ve şehadet ettikleri halde ve yirmi seneden beri herkes kendi hakkında hoşlandığı ziyade hüsnüzanla ve teveccüh nas ve şahsını medhüsenadan ve kendinin manevi makam sahibi olduğunu bilmekten herkese muhalif olarak bütün kuvvetiyle kaçtığı ve hem has şakitlerinin onun hakkındaki hüsnüzanlarını reddedip o halis kardeşlerinin hatırını kırması ve yazdığı cevabi mektuplarında onun hakkındaki medihlerini ve ziyade hüsnuzanlarını kabul etmemesi ve kendini faziletten mahrum gösterip bütün fazileti Kur'an'ın tefsiri olan Risale-i Nur'a ve dolayısıyla Nur şakirtlerinin şahsı manevisine verip kendini adi bir hizmetkar bilmesi kat'i ispat ediyor ki şahsını beğendirmeye çalışmadığı ve istemediği ve reddettiği halde onun rızası olmadan bazı dostları uzak bir yerden onun hakkında ziyade hüsnü zan edip etmeleri, bir makam vermeleriyle acaba hangi kanun ile medarı mesuliyet olur ki o bir çare hasta ve çok ihtiyar ve garibin müzevi odasına büyük bir cinayet işlemiş gibi kilidini kırıp taharrî memurlarını sokmak hem evradından ve levhalarından başka bir bahane bulamamak Acaba dünyada hiçbir kanun hiçbir siyaset bu taarruza müsaade eder mi? Vatana ve millete ve ahlaka çok zararlı olan dinsizlerin kitaplarının intişarına ve komünistlerin neşriyatına serbestiyet kanunu ile ilişilmediği halde üç mahkeme medarı mesuliyet olacak içinde hiçbir maddeyi bulmayan ve millet ve vatanın hayatı ictimaiyesini ve ahlakını ve asayişini temine 20 seneden beri çalışan ve bu milletin hakiki bir noktayı istinadı olan alemi İslam'ın uhuvvetini ve bu millete dostluğunu iadeye ve o dostluğun takviyesine tesirli bir surette çabalayan ve diyanet riyasetinin uleması, tenkit niyetiyle, dâiliye vekilinin emriyle üç ay tetkikten sonra, tenkit etmeyerek tam kıymetini takdir edip, kıymetler eser diye diyanet kütüphanesine konulan Zülfikar ve Asa-i Musa gibi, Kabri Peygamberi Aley Saraatı ve Selam üzerinde alameti Makbuliyet olarak Asayı Musa mecmuasını hacılar gördükleri halde. Nur edzalarını evvraımıızırra gibi toplayıp mahkeme eline vermek, acaba hiçbir kanun, hiçbir vicdan, hiçbir insaf buna müsaade eder mi?